O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. ölü toprağı canlandıralım. Yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten ter temiz bir su indirdik.